Çıkkastı Kainat Bugün 4 Temmuz Salı Yıl 2017 Ay 7 Gün 185 Hızır 60 1438 Hicri Şevval 10 1433 Rumi Haziran 21 Amerika'nın İstiklali 1776 Günün Tarihi 241 Yıl Önce Bugün 4 Temmuz 1776'da Birleşik, A Birleşik Amerika İstiklalini ilan Etti Temmuz Ayında Dünden Devam Tarlalar çok yerlerde ekinler biçilir, demet yapılır, bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir ve sürülür. Ahır ve kümesler Ahır ve kümesleri temizlemeli ve havalandırmalıdır. Bu ayda kuzular kırpılır, içtikleri sulara dikkat etmelidir. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Make that low-down music trickle up your spine, baby, I can warm you with this love of mine. I'm no angel, oh, let me feel your fingers running through my hair, I can give you kisses till you walk down there, love me, honey, love me till I just don't care. I'm no angel I'll take your blues Stomp down your troubles Crack you with a steady roll Here's your connection Take my affection Your mind away so now Oh, let me have you now Before the night is gone Come on, flag this joint so we can carry on I can make it a heaven where the shades are drawn I'm no angel Babe, just so you please Take my kisses till your weary heart's at ease I'm no angel Let me feel your fingers running through my hair I can give you kisses till you walk on air Love me, honey, love me till I just don't care I'm no angel Oh, I'll take your blues, stomp down your troubles, rock you with a steady roll. Here's your connection, take my affection, your mind away somehow. No. Oh, let me have you now before the night is gone. Come on, flag this joint so we can carry on. I can make it heaven the shades are drawn I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 May West'ten dinledik Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'ndan öğrenelim Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. It, Tehlikeli Kadın. 1893'te günahkar ve aç gözlü vampir May West doğmuştu.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 May West, ise başını derde sokmayı sürdürdü. Kadınlar. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet tarihte bugüne de kısaca bakalım. Amerika'nın istiklali 1776'da bugün. Amerikan devrimi demek daha doğru olur. Önemli bir devrim hem bağımsızlık hem de devrim. Bayağı demokratik bir devrim yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık deklarasyonunu imzaladı bildirgesini ve ikinci kıta kongresinde bu ilan edildi e, Fransız devrimine de yol açacak özellikle Tom Paine gibi ön, önde gelen insan hakları savunucularının ve demokrasi savunucularının etkisiyle bütün, e, okyanusun öbür tarafına geçip Fransız devrimini de tetikleyecek bu olay 1862'de bugünse Louis Carroll Alice Harikalar Diyarında yazarı Alice Liddell'a küçük bir hikaye anlatıyor. O da sonradan Alice'in Alice Harikalar Diyarında adlı çok ünlü kitaba ve onun arkasından gelen aynanın içinden ve benzeri kitaplara yol açacaktı. 2012'de de Higgs bozonu denen parçacıklarla ilgili bir keşifle beraber büyük Hadron şey, collider denilen bir büyük hadron çarpıştırıcısı denen bir şey deney açıklandı CERN laboratuvarlarında İsviçre'de. Evet, tarihte bugün de bu şekilde günümüzdeki durumlara bakacak olursak bir kere çok önemli yangın haberleri var. Aşırı korkunç sıcaklar. Şimdi Amerika şey, Fransa, Portekiz, İspanya Belçika'dan geçtikten sonra Türkiye'ye de geldi Geride, or Oralara da geri gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok Çünkü bildiğiniz gibi Küresel iklim değişikliği var Küresel ısınma var ve bütün rekorlar kırılıyor. Üç yılı kaldığını da belirtiyor insanlar. Çok önemli bir açıklama geldi Dünyanın önde gelen bütün Fizikçileri, bilimcileri iklim bilimcileri Ve çevreciler tarafından Geri döndürülenmez yol için bu perşembe ve cuma günleri yapılacak olan G20 zirvesinde liderlere son çağrı yapıldı. Çok dramatik bir çağrı da yapıldı. Hala düzeltebiliriz ama son şans diye. Ve bu arada da mesela Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in Son 3 gün içinde Türkiye'de 147 ayrı yerde yangın çıktığını belirtmiş. Türkiye yanıyor diye verdi bu haberi. T24 İzmir, Çanakkale, Kaş, Alanya ve Mersin'deki yangınlar kontrol altına alındı diyor. 3 günde 147 yangın çıkmış. ...tabii şu şöyle şeyler oluyor... ...denizde yanıyor ama hala... ...denizde sarayköy ilçesinde deniz belirlenemeyen bir neden olarak sunulan gerekçeyle... ...bir orman yangını çıktığını duyuruyor haber ajansları ve gazeteler... Ee, ...rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 ila 150 hektarlık ormanlık kalan yanmış gibi... ...gayet büyük olduğu söylenebilir 3 köy boşaltılmış... ...sadece denizde de yanmaya devam ediyormuş... Bölge. ...evet yani milliyetten bakacak olursak... ...bu yangın meselelerine biraz eğilmekte fayda var... Şeyh Ahmet Tellalı gibi de konuştuk Ayvalık'ta ufak bir bayram tatili sırasında e, tarihte Ayvalık'takiler hiç böyle bir şey görmediklerini söylemişlerdi. E, ben de e, orman yangınları da olabileceği yolunda uğursuz bir kehanette bulunmuştum. Hemen arkasından oldu ve maalesef her sene olduğu gibi bu giderek artan sıcaklıklar muazzam orman yangınlarına Maki yangınlarına sebep oluyor. İzmir, Çanakkale ve Mersin'de 1030 hektar orman kül olmuş. 4 gün önce başlayan orman yangınları. İzmir'de 800, Çanakkale'de 30, Mersin'de de 200 hektar orman yanmış, kül olmuş. Yani biraz önce adını verdiğimiz Orman Genel Müdürü Üzmez. İzmir'de 10 kilometrelik alan 2 saat içinde yandı diyor. Kilometrekarelik alan anormal şekilde geliştiğini dile getirmiş ve ağaçlar içten içe yanıyor demiş havadan müdahale ettiğinizde bunu görme şansınız yok demiş ama bunları bilmek lazım Çanakkale'de yangınlar devam ediyor İzmir'de de %85 oranında kontrol edildiği haberi vardı dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından ciğerlerimiz gitti diyor Menderes ilçesinin belediye başkanı Bülent Soylu 48 saat geride kaldı 800 hektar alan yandı Ve o eski güzelliğine görüntüsüne kavuşması için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz diyor şimdi tabi e, her zaman olduğu gibi gene mesela Bülent Soylu'dan da gelen açıklama işte mangal ya mangal denir İzmarit e, evet ikincisi İzmarit'tir üçüncüsü şişe parçalarıdır. Cam parçaları güneş yansıtır. Hatırlar. Dördüncüsü de kundaklamadır. Casuslar. Ama asla ö, küresel iklim değişikliği ve kömür yakmamamız gerektiği işte bütün dünyadaki bilim insanları şunları söylüyor filan. Bunlar konuşulmuyor evet yani önümüze gelen yerde ateş ve mangal yakma alışkanlığından artık vazgeçilmesi lazım demiş mesela halbuki demesi gereken şey naçizane önerim önümüze gelen yerde artık kömür yakmaktan kömür yakıtlı termik santrali inşa etmekten vazgeçsek çok iyi olur toplu taşımacılığa geçsek de, demek. söndürme çalışmaları sürüyormuş bir de e, helikopterde düşmüş neyse ki herkes kurtulmuş söndürme helikopteri bir de Mardin'den çok panik verici bir haber insanı panikleten Doğan Haber Ajansı'ndan Hürriyet'ten Mardin'in Nusaybin ilçesiyle Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı arazide çıkmış anız yangını ve güçlükle kontrol altına alınmış ha bir de anız yakmalar vardır 5 tane sebep daima vardır bunların içinde suriye ve 4 saatlik çalış söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınmış ama büyük panik yaşanmış. Günün iyi haberini de bunlar vermişler mi? Hemen hepsini günahlandırmayayım. Benim Şafak Gazetesi'nin internet sitesinde var. Uzmanlara göre gece saatlerinde bile 30 derece bulan aşırı sıcaklıklar ile ani hava dalgalanmaları nedeni küresel iklim değişikliği denilmiş. Evet. İklim değişikliğinin ulaştığı boyut ve gelecek senaryolarını anlatan iklim bilimciler Önümüzdeki 200 yıllık dönemde ortalama sıcaklık değerlerinin 2 ya da 3 derece, 2100 yılında ise 6 ya da 7 derece artacağı görüşündeymiş ama. 100-200 yıllardan bahsediliyor. Orada bir ufak problem var. 2100'e... İki yüzde kaç olacak? 2100 yılında altı yedi derece artacakmış. 2200 yıl 200. içindeyse iki yüzde yani daha düşecek. Öyle <gülüyor> yavaş, mi? Yavaş yavaş. Neyse. Yavaş yavaş işte bu haberleri gözle. Levent tespitlerine yer vermişler. Yeni Şafak kastesinde. Ama hesap hatası yapmışlar biraz da galiba. Orhan de var. Neyse belki farklı bir şekilde evet. olmaktan mümkün i̇yi, olabilir. Evet. İyi. Tabi tabi. İyi bir şey vermeleri. Hiç yoktan iyidir. Ama evet. şeye de söylesinler yani damada özellikle eee Kömür santrallerini her bir tarafa dikeceğiz diye. Bu arada e, uçak gemisi de yapacağız diye evet. müjde vermiş Cumhurbaşkanı evet. ve Genel Milgemi örnek bir proje olarak göstermiş. Uçak gemisi yapılacakmış. Uçak gemisi ne manaya geliyor? Savaş. Ya tamam tabii ki savaş da. <gülüyor> yani mesela uçak gemisiyle nereye savaş ilan edebilirsiniz ki? Her yere. Her yere. İşte Denizi olan her yere gidebiliriz. Uzak bölgelerde çeşitli operasyonlar gerçekleştirebilmenin şeydi. Çin'e biraz zor gidilebilir uzaklık mesafesiyle. Yunanistan nasıl? Bu anlar tepki vermediler ama bu gemi atış açılmasını benim beklediğim e, tam evet, tersi evet bir bir haber oldu. Çok Türk gemisini taradılar diye bir haber var şeyde Hürriyet gazetesinde. Ama haber şu yani Yunan sahil güvenlik botu. ...Rodos Odası'nın 3 mil açığında... ...dur ihtarına uymadığı için... Türk yük gemisine ateş açmış. 19 kurşun isabet etmiş... ...gemi yine de seyrini sürdürmüş. Bu da acayip bir durum. Ee, yani... Arama yapmak, işte. arama yapmak için limana demirle demiş. Yola devam edince gemi... ...Yunan botu havaya uyarı ateşi açmış. Kaptan gene devam etmiş. Bu kez doğrudan gemiye hedef alınarak ateş açılmış. En az 19 kurşun isabet etmiş yaralanan yok Türk askeri gemileri gönderilmiş sonra Marmaris'e almışlar getirmişler gemide kaçak mal var uyuşturucu taşındı ihbarı aldık demiş Yunanistan araştıracağız demiş dışişleri Yunanistan'ı kınamış ee, ama... ne var olduğunu açıklamış mı? Ama... Yani bunu sormak istemiyorum gemide, kamyonda tırda ne var diye sorduğunuz zaman başınız derde giriyor ya evet. gazeteci seniz özellikle ben... ama ben gene de sordum açıklama yapılmış mı? E, Marmaris'te yapılan incelemede uyuşturucu bulunamadı. Diyor. Ha iyi o zaman tamam. Hmm. Tamam fazla kurcalamayalım Evet yeterince. Kurcalamayalım. Kaçak malı var mıymış yok muymuş orası da işte. Evet fazla sert bir tepki de gelmemiş oldu görünüyor bakalım başka bir şeyde uçak gemisi yapacakmış o zaman. Ya olur mu? Almanya ile de ufak bir diplomatik kriz yaşanmakta da. Ufak mı? Ufak değil Ufak. mi? Alt tarafı korumalarınızla beraber gelip burada konuşma yapmayın denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Hatta bir de yorum geldi ama Deutsche Welle'den Deutsche Welle Türkçe'den Volker Wittin imzalı bir yazıda Erdoğan'a konuşma yasağı geldi diyor. normal Almanya nihayet özgürlük ve demokrasi için düşüncelerini açar döktü diyor uzun tereddütten sonra. Evet. İbrahim Kalın'ın yorumundan bahsediyorsunuz geçen haftaki. Çünkü... Provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez. Nokta sitesinden aldığımız e, genel açıklamalardan bir tanesiydi galiba bu. Ama dünkü açıklamasını görmedim efendim. Farklı bir şey mi söylemiş? Farklı bir yerden mi yaklaşmış olaya? E yani. E... Demokrasi nöbeti başlatılacak demişti o kısmından bahsediyorsanız. Yok bir de Almanya'ya çok sert attı diye bir haber vardı. T24'te gördüm ama ayrıntısına giremedim. Neyse böyle bir e, durum var. Buldum buldum. Ee, bu arada Suudi Arabistan G20'ye katılmıyormuş. Evet. Neden katılmıyormuş? Katar'dan gelmiyor diye belki. G20'de Katar var mıydı? Yoktu. E, tamam o zaman kime böyle şey tavır? Bu artistlik kime yani? Bilmiyorum. Türkiye var diye mi acaba? Belki de. Belki de. Yani sonuçta Katar'a doğrudan desteğini açıklayan bir Türkiye var G20 içerisinde diyebiliyorum ben. Neyse bir kriz varsa buna kriz deniyorsa Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinin öncelikli gündemi G20 zirvesine katılmak demiş. Cumhurbaşkanımızın orada yaşayan vatandaşlarımızla çok güçlü ilişkileri olan bir lider olduğunu söylemiş. Bu konu üzerinden Almanya'da bu meselenin iç siyaset konusu haline getirilmesi Avrupa'da akıl tutulmasının tezahürlerinden bir tanesidir demiş. Akıl tutulması, evet. ama, akıl tutulması ama federal hükümet... Ee, yeni şey çıkardı e, bir etkinlik yasağı çıkardı. G20 kapsamında Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihlal edilmemesi yönünde de uyarı var. Alman hükümetinden uyarı var. Bu önemli bir haber. Martin Schaefer Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü oluyor. Kendisi ...dün yaptığı açıklamada... ...Alman hükümeti adına... ...Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki... ...bu tarz etkinlikler için çok önceden... ...talepte bulunması gerekirdi bize... ...Dışişleri Bakanlığı'na demiş... ...ve olamaz... Erdoğan'ın bir baş konsorslukta konuşma yapıp... ...daha sonra video mesajı aracılığıyla... ...bunu yayabileceği yöndeki... ...tırnak içindeki söylentiler... ...kapat... ...içinde geçerli olduğunu kaydetmiş... E, ...fakat... ...talebi Türklere ithalen konuşma yapma talebini de reddetmişti. Türkiye Büyükelçiği basın müşaviri ne demişti ama biliyor musun? Ne demiş efendim hatırlatır mısınız? Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada... E, ...Cumhurbaşkanı'nın bir Türk Başkonsolosluğu'nda etkinlik düzenlemek için... ...Alman hükümetinin iznine ihtiyacı olmadığını söylemiş. Oo. Yani, yani nasıl kendini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri polisine ihtiyacı olmadığı gibi mi? Evet. Oradaki olayda Karışık. şimdi şey diyebilirsiniz e, Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki o baskı hukuki baskı üzerinden böyle bir açıklama yaptı diyebilirsiniz. Orada biliyorsunuz o korumalar e, arama listesinde ve girişleri yasaklandı ya da yasaklanmadığı takdirde girdikleri takdirde de çeşitli yasal işlemler uygulanacak haklarında Cumhurbaşkanı'nın korumalarından bahsediyoruz. Oradaki protesto gösterisine sert müdahale edenlerden. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla yapılacağını düşünüyorsanız yanılabilirsiniz. Almanya Başbakanı Merkel, Eylül seçimleri için ilk adımı atmış, parti programını açıklamış. Parti programında göze çarpan en önemli unsur ya da en fazla göze çarpan unsur, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile yaşanan gerginlik sonrası, Amerika'yı Birleşik Devletleri için dost ifadesini kullanmaması olmuş. Bu tavır halk tarafından da onaylanıyormuş. Geçtiğimiz hafta bir araştırma yayınlanmış. Obama dönemi Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bakış açısı, %57 oranında olumluyken Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu dönemdeki memnuniyet ise %35'miş Almanya'da. Düşmüş hmm. galiba biraz. Evet, çok düşük ama büyük, büyük gösteriler de yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Almanya'da da. Almanya'da da evet ve dahası da bekleniyor. Çok büyük şeyler olması bekleniyor. Bakalım ne olacak? Bu arada da krizler bir yandan bu sıcaklar küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ve su, su krizleri İran'la Irak arasında büyük bir su krizi var başladı yani haber 7'den bir haber Irak Kürdistan Kürt Bölgesel Yönetimi İKB'ye Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Abdüs Settar Mecid İran'ın küçük zap suyunu tamamen kesmeye devam etmesi halinde kendilerinin de Irak'ın ortak isimlerine giden suyu kesmek zorunda kalabilecekleri uyarısında bulunmuş. Efendim olayın özeti şu. Barzani bağımsızlık ilan edeceklerini yakın zamanda açıkladığı zaman daha doğrusu yakın zamanda bağımsızlık ilan edeceklerini söylediği Eylül'de. zaman evet. Eylül ayında kaça ay kaldı? Ağustos 12. Eylül 2'ye. 2 ay. İçinde bulunduğumuz ayda sayarsak 3 ay falan 3 e, Bu açıklamasının hemen ardından İran yönetimi eee topraklarındaki o Irak Kürtüstan'ın topraklarından giden e, nehrin vanasını kapattı. Öyle vana oluyor genellikle nehirler değil mi? Bir anda böyle şey evet. yapıyorsunuz değişiyor. Evet. Ee, bunun karşılığında da Barzani eğer siz benim suyumu kapatırsanız ben de elimdeki suyu kalan suyu da aşağıya göndermem diyerek kendi vanalarını kapatacağını açıkladı. Şimdi herkes zincirleme olarak birbirlerinin suyunu kapatıyorlar. Daha önceki açıklamalarına baktığınız zaman ÜŞİD de eğer vanaları kapadığı takdirde Türkiye'deki barajları gidip patlatma gidip o vanaları İstanbul'dan açma şeklinde çeşitli tehditlerde de bulunmuştu. Yani herkes e, bu vanaları açıp kapma, kapama üzerinden birbirlere tehditte bulunuyor. Bağımsızlık ilanı üzerinden baktığınız olaylar da aslında bu su yarışı üzerinden gidiyor. Su şu andaki kaç defa kim bilir dilimizde tüy bitti konuşmak. Yani şu an en büyük bir tehlikelerden biri. Haritaya baktığınız zaman Irak'taki ve Suriye'deki işit topraklarının hala elinde büyük bir kısmını bularındırıyor bu iki ülkenin topraklarından işit Hepsinin su kaynaklarının etrafında gittip geldiğini göreceksiniz. Her şey belki de bu yüzden oluyordur. Su için, en değerli olacak olan evet. şey için. İran ve Irak arasında su krizi büyüyor. Evet, en değerli olan şey için. İran, Kuzey Irak'taki dağlık bölgeyi de vurmuş Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladığı bir sivil yer belirtiliyor. Bu arada kolera felaketi gerçek bir felaket boyutlarına ulaştığı Yemen'de. 27 Nisan'dan bu yana yani bugün e, ne günü 4 Temmuz, Mayıs, Haziran işte 2 aydan biraz uzun bir süre içinde 1587 kişi ölmüş koleradan. Yemen'de gerçek bir felaket var ve büyüyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de Twitter hesabından 1587'ye çıktı ve 260 binin üzerinde 263 bine yakın kolera şüphesi vakası var yani felaket bir duruma gidiyor 3 milyon kişi temiz içme suyunun olması ve atıkların toplanamaması yüzünden her gün koleraya yakalanması riski var herkesin yani bir de öyle bir durum var başka savaşlardan atışmalardan bahsedeyim Suriye Demokratik Güçleri işidin Rakka'dan kaçış yolunu kapattı diye bir haber var. Ki artık nereye kaçabilir? Daha doğrusu IŞİD yolunu kapatmış. Ama yayınlanan videolarda da IŞİD'in hazırlık yaptıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber e, Kürtleri beklediklerini söyledikleri açıklamalar var. Sivil evet. ölümleri gösteriliyor bu evet, arada Yayınlanan ölümleri, videolarda çocuklar Suriye. özellikle. Evet ve çocukların bir de infaz görüntüleri. Yani çocukların çocukları infaz ettiği de görülüyor. Öyle, görmedim. Öyle korkunç şeyler de gördüm ben maalesef. Suriye demokratik güçleri IŞİD'in Rakka'dan kaçış yolunu kapattı haberi vardı işte. Evet. SDG'de yani El-San'a'daki ilerleyişini durdurmuştu ama El Sanan'ın %70'ini yeniden ele geçirdi Haberi var SDG'de Orada da çatışma devam ediyor IŞİD'in Musul'da kadın intihar Saldırganlarını kullandı Yolunda çok taze bir haber var Birkaç saat önce geldi BBC'den BBC Türkçe'nin Yani intihar eylemlerinde Yoğun olarak kadınların da yer aldığı Haberi var Kadınlardan çarşaflarını çıkarma isteği de. Başlamış. Tabii böyle felaketler var. Şırnak'ta bir saldırı var. PKK saldırısı. Şırnan Uludere ilçesi Orta Su Beyaztepe üst bölgesinde yol yapım çalışması sırasında düzenlediği saldırıda iki işçinin öldüğü, dört işçinin yaralandı. Yani PKK'nın artık orada sivilleri, işçileri filan öldürdüğü haberleri de var. Bu da Biyanet Haber Merkezi'nden gelen bir haber. Elmaster gazetesinin haberine göre ise 150 Rus askeri Afrin'e ulaşmış. Afrin'le e, neresi daha soracak olursanız Türkiye'nin bu aralar Fırat, Fırat Kılıcı Operasyonu'nu yapmayı düşündüğü bölge kalkanından sonra oraya da 150 Rus askeri ulaşmış ve mezarlık gezilmesi yapmışlar. Taziye ziyareti galiba yapmışlar. Evet bir de şeyi de söyleyelim Ankara'da Suriyeli sığınmacılarla Türk vatandaşları arasında Doğan Haber Ajansı'nın bir haberi bu da kaygı verici haberlerden üst üste geliyor bu tarz haberler. Yeni mahallede demet evlerde kavga çıkmış geç saatlere kadar sürmüş bir kişi yaralandı deniyor yani Ankara valisi Ercan Topaca'da. Sosyal medyada asılsız haberler yayılmasından e, şikayet etmiş. Iraklı bir Türkmen hafif yaralandı. Taburcu edildi tedavisinden sonra demiş. Çıkış noktası belirlenememiş. San. Suriyelilere karşı bir linç girişimi olduğunu yazan gazetelerde de var yalnız. Sözcü de mesela böyle bir haber çıkmış. Sebebi neymiş? Bir daha söyleyebilir misiniz? Gibi belli değil. Bir kanala fatma olarak güzel gördüm ben gene. Yani uzun zamandır Suriyelilere yapılan bu saldırıların... Kız meselesi yüzünden evet doğru. E, Hep bu söyleniyor. Çetelesini tutmaya çalışıyoruz. Ama bu aralar kadar yoğun bir nitelikte bu tip olayların yer aldığı haberleri ben daha önce görmemiştim. Sadece Ankara'da değil, Samsun'da, Bursa'da, en son İzmir, İzmir'de, e, Büyükçekmece'de bu tip haberler geliyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Çok fazla böyle haberler geliyor mu? Evet şimdi... E, birazdan ara vereceğiz saat 8.30 8.30'dan sonra da büyük yürüyüş adalet yürüyüşü haberleri e, geniş çapta yer alacak bir e, önemli haber de şu. şu iyi bir haber vereyim e, güneş panelleri e, yapılması için binalara istenen ruhsat izni yani ruhsat zaten izin demek ruhsata artık gerek yokmuş Milliyetin Türkiye'de haberi. evet Türkiye'de Bundan böyle binaların çatılarına güneş paneli yapılmasının önündeki engellerden biri kalkmış. ruhsat aranmayacak bir apartman yılda 8-9 bin liralık enerji üretebilecek deniyor. Ayrıntılı e, haberi milliyette görmek mümkün. Önemli bir e, haber. Çok pozitif bir gelişme olduğunu söyleyelim. Ama bu e, kömürcüleri ve diğer e, bu konuda çalışan e, şirketleri memnun eder mi etmez mi? O dair bir tartışma konusu. 16 Nisan'da kanuna aykırı olarak mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararında kanun değil uluslararası sözleşmelerini uyguladığını söyleyen Yüksek Seçim Kurulu Mayıs ayındaki bir başvuruda da uluslararası sözleşmeleri uygulamayı reddetmiş bir çelişki var, önemli bir çelişki var. Yüksek Seçim Kurulu'nun iki yüzü diye Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten vermiş. Referandumda uyguladım dediği uluslararası sözleşmeleri yok saymış. Yani Türkiye'deki ciddi bir adalet bozukluğu, eksikliği, yetersizliği ve yargı erkinin sarsıntı geçirdiği apaçık ortada bunu e, da söyleyelim ve adalet yürüyüşünün 19. gününden notlar vereceğimizi birazdan e, belirtelim çok önemli bir e, açıklama da e, geldi ve HDP'liler de katıldı yürüyüşün 19. gününde halkların demokratik partisi ve e, herkes için adalet yazılı dövizler taşıdılar Eş başkanlar adalet gibi bir döviz yoktu. HDP'liler de yürüyüşe katıldılar ve Mardin Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Ahmet Türk de yürüyüşe İzmit'ten katıldı. Ve Dolce Vele'nin haberine göre de HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüş kararının siyasi ve toplumsal mücadele merkezini hareketlendirdiğini düşündüğünü söylemiş ve herkes için adalet demiş dövizlerde yazdığı gibi hedeflerinin bu hedefle yapılacak bütün çabaları ortak olacağımızı ifade ettik. Bugün aldığımız işaretleri olumlu yorumluyoruz yapmak istediğimizi yaptık doğru bir hamleydi diyor bir yerde Kandıra'da cezaevinin ne doğru gidişini engellemişler. Adalet yürüyüşüne desteğe giden HDP'lere polis engeli olmuş ama yine de bu buluşma olmuş. Yüksek dağdan da Figen yüksek dağdan da tutuklu eski eş Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı adalet yürüyüşüne dair açıklamada yürüyüşün bu kavşağında yolumuzun açık olmasını diliyorum demiş. Yükselen bir şey var, devam ediyor. Bütün ayrıntılarıyla birazdan vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisini yürüyüşün 19. günde yolda toplamış ve hayırı aşacak diyorlar bu buluşma. Hafta sonunda pazar günü Maltepe'de de 1 milyon kişiyi en az tutturmayı hedefledikleri görülüyor. Çok neşeli, canlı Ahmet Türk'ün de fotoğrafı var. Sağlık sorunlarına rağmen gayet iyi Kılıçdaroğlu'nun yanında görülüyor. Yaklaşık 20 kişiden oluşan HDP'liler ellerinde herkes için adalet yazılı pankartı taşıyorlar. Büyük buluşma olmuş. Bakalım nasıl takip edeceğiz. Açık Gazete for oh, you. Karşmanço ve arkadaşlarından Uzun ince bir yoldayım Aşık Bey ünlü şarkısını Dinliyoruz Hoş Düz Ayın düz, oyun yapmayan Hoş bir yorumla dinledik Bu Günden itibaren de Yol şarkılarını daha sık çalmaya Çalışacağız sizlere Çünkü çok önemli bir Uzun ince yolda yürüyüş var Büyük buluşma ...diye de adlandırılıyor. Şimdi biraz ona gideceğiz. Adalet yürüyüşünün 19. günüydü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...genel başkanı... ...Ankara'dan İstanbul'a başlattığı... ...adalet yürüyüşü 19. gününde... ...yürüş... ...kocaeli Eşme Çobanlar mevkiinden... ...başlamış durumda. Yürüyüş öncesinde Kılıçdaroğlu... Açıklamada şöyle demiş. Herkesin huzur içinde yaşaması teröre karşı terörü lanetlemek. Terörden mağdur olan aileler 15 Temmuz şehit ve gazileriyle tüm şehit yakınları içinde yürüyoruz. Terör saldırısı sunucu hayatını kaybeden iki Adalet ve Kalkınma Partili yöneticinin ailelerine de başsağlığı dileklerimizi iletip kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz diyor. Gerçekten de Lice ve Van'da iki e, ilçe yöneticisi PKK olduğu tahmin edilen teröristlerce katledilmişti. Onları da anmış Diyarbakır'ın Lice ilçesinin evinin önünde saldırıya uğrayan AKP ilçe başkan yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan hayatını kaybetmişti. 22-30 sıralarında meydana gelmişti evvelki gün. PKK'lılarca gerçekleştirildiği iddiası üzerinde duruluyordu. İlçede operasyon başlatılmış. İlk değerlendirmenin de terör saldırısı olduğunu belirtmiş vali. Arkasından da gene bir dün, eve, dün gece yani Doğan Haber Ajansı'na göre gene 22.30 civarında PKK'lılar AKP ilçe başkanı Özalp, ilçe başkanı Aydın Ahiyi silahlı saldırıda e, öldürmüşler, evini basarak kaçırmışlar, araca bindirerek Şemsettin mahallesine götürmüşler, burada da uzun namlulu silahlarla vurmuşlar, korkunç ayrıntılar İstanbul'da, bu da bir Yenet'ten aldığımız haber merkezinden aldığımız iki haberdi. Bir diğer saldırı ise Şırnak Uludere'de güvenlik yolu yapımında çalışan işçilere karşı yapılmış. Evet. İşçilere saldırı düzenlenmiş ve iki işçi hayatını kaybetmiş. Dört de yaralanmış PKK. Şırnak Uludere ilçesinde gerçekleştirmiş bu saldırıyı. Ama işçiler kurtarılamamış. Evet maalesef öyle bir PKK şey bunu Ahmet İnsel de biraz daha konuşma fırsatı bulacağız bugün diye ümit ediyoruz. Tayandan eee Kılıçdaroğlu provokasyonla da ilgili uyarılarda bulunmuş. İstanbul'a yaklaşırken provokasyonlar olacağı yönünde duyumlar aldık. Yürüyüşe katılanlardan böyle bir şey olması durumunda Sadece alkışla karşılık vermelerini istemiş. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü biz bir ideal, dava, huzur, adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş dağıtılsa onu gül kabul edin. Bize küfür de edilse onu iyi bir söz olarak kabul edin. Ne söylenirse söylensin hep beraber idealimiz Türkiye, çocuklarımız, geleceğimiz ve adalet için yürüyeceğiz demişlerdi. Antikapitalist Müslümanların e, Sözcülüğünü Yapan İhsan İlalçık çıktı Aynı şeyleri söylemişti zaten e, O da katılmıştı e, Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Parti meclisi de Toplantısı da yapmış İlginç birliktelikler var Yakınlarını kaybedenler için yapılan İzmit'te Arızlı Irak konutlarında oturanlar da var Eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taş Delen de var Kurtalan Ekspres e, Müzik Grubu üyeleri de var Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çolaşan da var ve Bülent Tezcan da Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bu yıl tekrar yapılacağını duyurdu demokrasi nöbetlerine değinmiş. Bir de öyle bir şey var. Demokrasi, demokrasi nöbetlerine evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacakmış. Evet Sayın Erdoğan'ın veya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün... Evet öyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakmış. Diyor ki Bülent Tezcan da Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü... Sayın Erdoğan'ın veya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün demokrasi nöbeti çağrısı yaparken adalet yürüyüşünü de gündemlerine almalarını tavsiye ederiz. Demek ki sokakta yani Cumhurbaşkanı ve adalet, Partisi, adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan sokaklarda adalet aranmaz demişti. Ama demokrasi aranabiliyormuş demek ki. Evet demokrasi yani sokağa çık çıkarak hiçbir şey aranmaz her şey mahkemelerde görülür dedikten sonra şimdi tamamen buna zıt taban tabana zıt tezat teşkil eden bir şey açıklama var. Cumhurbaşkanlığı makamında. Şimdi sorun adalettin mi? Ya, sokakta mı o kısmına bakmak lazım. Ama muhtemelen sokakta olsa gerek. Dün mesela Veli Saçılı'nın e, ampute olmuş kolu kırıldı. Evet. Polisin müdahalesi sırasında. Evet Ankara'da o hal mağdurlarının açıklamasına e, polis sert müdahale etmiş. Demokratik bir hak değil mi? E, şey, basın açıklaması yapmak. Evet. Yani demokrasiden bahsediyorsak nöbetten bahsediyorsak sokaktan bahsediyorsak bu da demokratik bir hak. Evet, Cumhurbaşkanı yaparsa demokrasi nöbeti oluyor ama Veris Açıklık yaparsa o hal maldülleri yaparsa olmuyor. Siz Guardian gazetesi bir mülakat yapmış kendisi. Bunu iyi ayrıntılı haber yapmış aslında. Sosyolog kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmişti Veris Açıklık. Türkiye'de giderek artan baskıya karşı muhalefetin sembolü tek kollu adam diye tanımlamış. Velisaçılık da gardiyona onlar çok güçlü ama biz de çok haklıyız onlar cesaretimizin daha büyük bir şeye yol açmasından korkuyor diye konuşmuş. Ampute olan omzunun da polis tarafından kürek kemiğinin kırıldığını ama fark etmeyeceğini bu işin duyurmuş ilginç bir durum var. Evet yani böyle bir karışık çeşitli kollardan devam ediyor. Demok demek ki sokaklarda demokrasi aranabiliyor demiş Tezcan Tezcan'da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Demokrasiyi katledenlerin demokrasi nöbeti çağrısı yapmalarının samimiyetinin takdirini de sevgili milletimize bırakıyorum demiş. Ama istiyorlarsa gelsinler buraya demiş Bülent da. Demo, demokrasi nöbeti Burada da adalet nöbeti var Yürüyüşe katılsınlar demiş İlginç bir çağrı ee, Halkların Demokratik Partisi HDP heyeti de Destek ziyareti yapmış ee, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Necati Yılmaz Tek tek herkesle tokalaşmış Heyetin destek ziyareti öncesi Figen yüksekten tutuklu bulunduğu Kandıra cezaevine gitme, önüne gitmeleri Engellenmişti Böyle tuhaf tuhaf uygulamalar oluyor. Bir yere gidebiliyorsun bir yere gidemiyorsun. Evet. Ne vermişler gazetelerde peki bu birliktelik hakkında? Yani Cumhuriyeti söylediniz galiba. Evet ve çok güzel bir fotoğraf var. Yaklaşık 20 kişilik HDP'liler ellerinde herkes için adalet yazılı pankartla özellikle de oldukça iyi durumda görünüyor Ahmet Türk ve HDP eş genel başkanı Serpil Kemal Bey Ahmet Türk, milletvekilleri Celal Doğan ve Mithat Sancar okula Kol yürümüşler görünüyor şimdi o öyle senin sorun ilginç bakalım ne demişler ee, hürriyet gazetesinde bak yani küçük sağ alt köşede gene biraz büyütmeye başlamışlar yalnız ne köşen. senin köşen o sağ alt köşet gazetesi Hemen hemen hiç yok galiba. Yok. Yok mu? Sağlık köşede ne var? Türk gemisine Ege'de ateş var. Hmm. Ondan sonra güneşin önü açıldı falan diye işte rapor usladı. Neyse o da iyi. Uçak gemisi yok. haber Türk'te gemi var. Bulmayın gemine fotoğrafını koymuşlar. Milgen mi Ne yok gemisi o? Evet. Milgen. Hmm. Kınalıada korvetini denize indirme töreninde konuşmuşlar. Şimdi soruna geliyorum. Sabah gazetesi. Oh. Manşetten Kandilcilerle kol kola girdi demiş. FETÖ ve Kandil'in CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne verdiği örtülü destek Kartepe'deki kucaklaşmayla yol arkadaşlığına dönüştü diye bir defa fotoğrafta koymuş ama 13'te. Bakabilir miyim? Hı -hı. Hı. Güzel Hı. bir fotoğraf ama sol alt köşede küçük vermiş. Bu bir pul, büyük posta pulu büyüklüğünde. ittifak su yüzüne çıktı diyor. Çiçeği de elden bırakmadı diye de gözden kaçmamış. Efendim Sabah Gazetesi'nin imtiyaz sahibi kim? Ben söyleyeyim Zirve Holding. Zirve Holding kimin? Be Kalyon grubunun. Benim değil yani. Kalyon grubunun. Selahattin olabilir mi? Dil değil. Kalyon grubunun. Kalyon grubu en son nerede görüldü hatırlıyor musunuz? Hımm. Hatırlıyorum. Nerede görüldü? Bazı, Cerat Tepe'de. Yok Tepe'nin daha sonrasında başka bir yerde daha görüldü. Nerede görüldü? Ee, Rus Rosatom 20 milyar dolarlık Türkiye'nin nükleer güç santrali polisi Akkuyu nükleer %49 hissesini Cengiz Kolin inşaat ha. ve Kalyon inşaatı Aynen. devrediyormuş. Ben bağımsız Düşünsenize... değil diyorsun yani. Sabah Hayır bağımsız. Kısım. Bağımsız bağıms medya değil yani. Olabilir. Bağımlı ya da bağımsız olabilir. O kısmını söylemiyorum ben. Sabahki haberlerden ötürü biraz komple teorilerine bağlamak zorunda kaldım. Düşünsenize böyle İran suyu kesiyor. Ardından İran'a sinirlenen e, Barzani Irak'ın suyunu kesiyor. O da gidip başka değerinin suyunu kesiyor. Herkes birbirinin suyunu kesiyor. Böyle bir durumda da mesela ruz elinde bulunduran o uranyum musluklarını tutan e, intiyaz sahibi bir şeyler yapabilir olabilir mi? Olabilir. Önümüzdeki günlerde. Her şey mümkün. O yüzden nükleer santral yapılmasın. Evet, o kadar basit. Böyle sorular yılları... saçmalıkları tartışmak zorunda kalmıyorum. Şimdi saçmalık olarak gelebilir ama önümüzdeki yıllardan böyle bir durumda kaldığınız zaman savaştı, ne olacağını de, düşünemezsiniz. De, evet. Nükleer savaş daha da kötüsü. Nükleer kirlilik. Binalara güneş paneli yapılması için istenen ruhsata izin gerek yok haberinde çok önemli bir ayrıntı daha var. Şu anda güneş santrali kurmak için 10 yıllık elektrik faturası kadar para ödenmesi gerekiyormuş. 3-4 bin dolara karşılık geliyor diye açıklama yapmışlar. Fakat maliyetlerin düşmesi nasıl olmuş biliyor musun? Nasıl olmuş efendim? Eee 50 dolardan 50 cent, 5 dolardan 50 cente, yüz, %90 düşmüş. Hmm. Yani, e, yani bankalardan 8-9 yıla yayılan mikro kredi verilirse herkes yaptırabilecek 10 milyon çatı için Türkiye'de alternatif teşkil ediyor. Ne diyorsun? İlginç. Bu Rost şey e, ortaklarından diğeri de Cengiz Holding'in başındaki Mehmet Cengiz'in de, Veciz sözlerinden hatırlıyorsunuzdur. Neler olabileceğini. Gözünüzü önüne getirmeyin tabii ki bu veciz sözlerle birlikte. Çok kötü şeyler olabilir. Bir tek siz açmıyorsunuz. Açmıyorsun evet, böyle ağzını. Kötü haberler her Şeydes Akşam gazetesi de, sabahtan akşama geçersek. Yoldaşlarıyla buluştu. Sağ hafta ne var? Palezde Aşk Cinneti. Ne var? Onu geçiyorum. Fakat yoldaşlarıyla buluştu diye tek tek vermiş. Sezai Temelli, Celal Doğan, Ahmet Türk, Serpil, Kemal Bay'in, Saruhan Uluç, Mithat Sancar, Felek Nasr Uca ve Beyza Üstü'nün fotoğraflarını koymuş. Kılıçdaroğlu ile beraber sanki böyle buluşmayı tamamen Yoldaş diyorlar. Yoldaş kelimesi nereden geliyor? Rusya'dan geliyor. Yakın zamanda Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi var. de olacak işte. Böyle söyler söyleyerek Rus müttefiklerini de ürkütmekten korkmuyorlar galiba. Yeni bir boru hattı ihalesi de orada imzalanacak sanırım. Evet, nöbetler yeniden başlıyor demiş Yeni şapakta vermiyor yürüyüşten filan bahsetmemiş. Neyse işte durum böyle yalnız biraz önce de sözünü ettiğimiz şey Adalet Yürüyüşü'ne 19. günde HDP'lilerin de katılması Burcu Karakaş Deutsche de Türkçeden bizim de programcılarımızdandır yazmış parçalanmıyor büyüyor demişler Manisa Milletvekili Özgür Özel gazetecilere karpuz ikram ederken Doğçevelli'ye demiş ki adalet yürüyüşü konusunda sebep ve sonuç kadar eylemin kendisi de kıymetli demiş hayırın gerektiğinde nasıl bir araya geldiğini görüyoruz. Hayır cevabesinin genel başkanlığı anti kapitalist Müslümanlar da yürüdü. Hayırcı Milliyetçi Hareket Partililer de HDP'liler de yürüyor. hayır Hayır parçalanmıyor aksine büyüyor diye konuşmuş. Özel ayrıca her gün onlarca kişinin referandumda evet dedim ama bugün sizin neyim dediğini belirterek katılımın İstanbul'a yaklaşırken giderek arttığını da ifade etmiş. Toplumun her kesimini kucaklıyoruz diyorlar Kılıçdaroğlu da. Dolayısıyla toplumun her kesimi yoğun bir katılım gösteriyor demiş. Türkiye zaten yere açık cezaevi durumunda demiş Kılıçdaroğlu. Bugün hapiste olmakla dışarıda olmak arasında büyük bir fark yok. Topluma bir korku gömleği giydirilmişti. Bu yürüyüşle o gömleği parçalamayı hedefledik. Biz milyonlarız. Biz güçlüyüz. Adaleti bu ülkeye getireceğiz. Sorularımızın ardından diyor Cum Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını yapılacağı çadıra giren Kılıçdaroğlu'nu karşılayan slogan. Üç kelimeymiş. Çadır bu sloganla dakikalarca imza inlemiş. Nedir bu sloganı biliyor musun? Üç hak, hukuk, adalet. Buyurun. İlginç bir evet. durum. Toplumsal protesto merkezi halini alıyor. Akşama doğru herkes için diye yavuzlu dövizler taşıyan HDP'liler katılıyor. Ertuğrul Kürtçü'nde neler dediğini söyledik. Yürüyüşün kimyası her gelenle değişiyor demiş Kürtçü. ...bir toplumsal protesto merkezi halini alıyor... ...diye sözlerini tamamlamış... ...Burcu Karakaş, Dövçevere'den... Deniz Baykal yürüyor mu? Yok o yürümesinden kork korkusun diyor. Yürümemden korkun. Yürümemden korkun diyor. Cumhuriyet Halk Partisi... ...hem polisin hem jandarmanın tutumundan memnun... ...zaten defalarca... ...teşekkür de ediyor... ...jandarmaya. Tan Oral'da... ...ilginç bir yazı yazmış... 1965 yılından itibaren çizip yayınladığım yürüyenlerin serüvenleri 99 yılında Metis yayınları tarafından aynı adla yürüyenler diye kitaplaştırıldı diyor. Ön söz niyetine yer alan uzun inceleme yazımda şu sözlerle başlıyordu diyor. Yürüyenler sokak dolusu yürürlerken bir zamanlar kağıtlar dolusu çizmiştim ben de onları. Bu çizimlerden birinin köşesinde şu not var. Bir ülke insanları ki kendi gerçeklerini yaşayamazlar, bu olarak tanınmaz kendilerine yürürler onlarda. Gerçeklerini yaşamış olan olurlar o gün için, yürüyenler yaşayanlardır hep. Bu deyişte sırasıyla bir eleştiri, suçlama, tespit, savunma ve bir yüceltme gizli. Yani yürüyüş devam ediyor diyor. Çok da güzel bir çizimle, Kılıçdaroğlu'nun o sakin tavrıyla çizmiş kitabın başlangıcında ön söz niyetine yer alan yazı bu minval üzere uzunca bir süre daha gidiyor sonra da kitabın sayfalarını çizimlere bırakıyordu diyor böyle pandit nehrunun kızı indiragan diye hapishaneye yazdığı mektuptan da devam ediyor durum bu merkezde ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın açlık grevinin 117. gününde Neler olabileceğini de Düşünüyoruz Belki de şeyle de konuşacağız Bunu da kısaca Ahmet İnsel'le Güven güzel Konuşacağız Böyle bir durumda Şimdi ara veriyoruz Açık gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Ufuk Turu <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet. Ne ile başlayalım bugün konuşmaya? Yürüyüş e, sonuna geliniyor. Hafta sonu e, Maltepe sahilinde bitici anlaşılıyor. E, Maltepe Cezaevi önünde değil de Maltepe sahilindeki büyük meydanda evet. e, bir toplu mitingle biteceği anlaşılıyor e, şimdilik yürüyüşün. <gülüyor> Yürüyüşle ilgili e, gözlemleri e, siz de aktarıyorsunuz. Gazeteler de aktarıyor. Canlı yayından da aktarılıyor. E, Medyaskop ve diğer e, canlı yayınlardan da aktarılıyor. Tabi iki tane gerçek var. Türkiye maalesef artık tamamen bölünmüş durumda. Bir e, iktidar medyasında e, yayınlanan bir gerçek var. Bir de e, muhalefette e, yayınlanan aktarılan bir gerçek var. Bu e, birincisinin gerçeğe daha uzak, ol, çok daha uzak olduğunu söyleyebiliriz. İkincisinde bazı abartılar ol, olabilir ama birincisindeki gerçek hakikaten e, hem e, gerçeğe çok uzak hem de bazı açılardan da e, son derece kışkırtıcı, provokatör ve bu eylemden iktidarın ne kadar rahatsız olduğunu da çok açık biçimde ele veriyor. Örneğin e, iktidar basınında yer alan haber e, dikkatimi çeken haber sabah gazetesi bu konuda e, şampiyonluğu açık ara önde götürüyor gördüğüm kadarıyla e, yürüyüşün fetöcülerle kol kolay yürüdükten sonra şimdi kandilcilerle kol kolay yürüdüğünü söylemesi oldu. Örneğin dün e, Ahmet Türk, e, HDP eş başkanı, e, e, ve, e, Serpil Mithat Kemal Anca, Bay, e, Celal Doğan, evet, Mithat Sancı'nın evet. katılımıyla bir, bir saatlik bir katılımıyla e, yürüyüşe katılmalarını daha önce FETÖ'cülerle kol kola ediler. Şimdi kandilcilerle kol kola diyerek e, sunuyor örneğin. Bu e, tabii çok büyük bir rahatsızlık işareti. Aynı zamanda e, önümüzdeki dönemde de bu yürüyüşe katılanların e, iktidar partisi tarafından, belki AKP e, genel başkanı tarafından terörist yürüyüşe dahil oldukları, terörist yürüyüş yaptıkları, e, iddiasıyla suçlanacakları e, zemini de hazırlamak için yapılıyor. Zaten bunu da biliyorsunuz kendisi de e, Tayyip Erdoğan zaman zaman e, söyledi. Fakat ilginç bir terörist yürüyüşü çünkü bütün yürüyüş boyunca e, bir, tara, bir kolunda bir, bir sıra jandarma bir sıra polisin eşliğinde yapılan bir terörist yürüyüşü bu aynı zamanda dikkatinizi çekerim. Evet. E, bunu nasıl izah ederler ediyorlar bilmiyorum. E, fakat artık tutarlığın ...hiçbir şekilde aranmadığı, eline ne gelirse, ağza ne gelirse söylendiği ve bir gün sonra da tam tersinin de söylenebileceği bir endişe hali var. Evet, biz, Buna karşılık... biz de pardon bir ufak parantez, biz de biraz önce ayrıntılı olarak bu sabahı özellikle ele almaya çalışmıştık. Şunu eklemek lazım... E, sabahın bu e, manşet haberi doğrudan doğruya suç teşkil ediyor. Yani bir e, şeye böyle fotoğraf basıp isimlerini de koyarak e, üstelik doğrudan doğruya terörist demek suç duyurusu anlamına gelir. Yani bu ya da sabaha karşı bir e, sabahın e, yorumuna karşı da bir suç duyurusunda bulunulması düşünülebilir. Yani çok açık bir e, şey evet. var. Burada, suçlama evet. var. Yani. ama bu bu, bu suç e, suçun e, ilk e, işleyeni dokunulmazlık ve sorumsuzluk zırhına kavuşmuş, zırhıyla korunmuş birisi olduğu için e, maalesef evet. <gülüyor> oradan ilham alıyoruz derse pek bir şey diyemeyeceğimiz bir noktaya geliriz. Böyle de bir garip durumdayız. Yani şu anda iktidar partisinin lideri hem dokunulmazlık diğerleri gibi hem de sorumsuzlukla e, aynı zamanda sorumsuz. Siyasal olarak sorumsuz. Yani ne söylese, ne yapsa diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Çok değişik bir durum var ortaya. Dünyada yok böyle bir şey. Evet. Dünyam, ünik Benim bir dünya. Ünik Biri, bir bir yok. ya var. Durum. Krallar falan sorumsuzdurlar ama onlar da e, demokrasi olarak tanımlanmayan rejimlerde sorumsuz olabilirler. Evet. Diğerleri de sorumsuzdurlar ama ağızlarını açıp konuşamazlar. Evet. Durum budur yani. Yürüyüş... Ee, bu yürüyüş aslında tabii amacına büyük ölçüde ulaştı. Yani daha da amacı tam neydi, çıkışında amacı neydi, Kılıçdaroğlu bu, bu yürüyüşü tam ne amaçla başlattı falan CHP'nin içinde olmadığım için bilmiyorum. Ama e, Türkiye'de ciddi biçimde bir <gülüyor> adalet e, gerçekten en e, eksikliğini hissettiğimiz olma, haline gelmeye başladı. Çünkü bir mücadeleyi, muhalefet olarak bir mücadeleyi iktidara karşı yasal yollardan e, basın özgü basın alıcılığıyla e, sokakta e, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanarak tamamen yasal ve meşru bütün yolları e, tıkama amaçlı bir iktidar karşısında e, yargı da iktidarın e, tamamen uzantısı ve aracı Silahı haline geldiğinde barış ve demokrasi mücadelesini barış ve demokrasi yöntemleriyle yürütmenin sınırlarına geliyoruz. O yüzden bu bu yürüyüş bu açıdan son derece önemli. Bir ana muhalefet partisinin liderinin yapıyor olması tabii ki anlamlı. Burada efendim daha önceden... İşte Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda niye tavır, ters tavır aldı falan. Bunlar hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunda hesap vermesi gereken noktalar. Ama şu anda bu yürüyüşü yaparken bunların tartışılması bence abes. Bu ayrıca tartışılması gereken bir konu. Ama şu anda adalet yürüyüşü gerçekten Türkiye'deki bütün kendini mağdur, Adalet karşısında, adaletsizlik karşısında mağdur hisseden herkesin talebini bir şekilde e, ifade eden, adalet talebini ifade eden e, bir içeriğe sahip, kimseyi dışlamayan bir içeriğe sahip. O bakımdan da e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, adalet tek taraflı benim için, bizim grup için, bizim arkadaşlarımız için e, talep edilen sadece bir şey olduğunda adil olmaktan çıkar. Evet. Yani burada e, biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Gittikçe daha yoğun bir dikkatle takip etmeye çalışıyoruz. İlk Hasan Cemal'in e, ilk günden beri e, canlı yayınına katılmasıyla başlamıştık. Evet. E, mesela bu, bugün e, Burcu Karakaş'ın Doğu Türkçe'den izlenimleri de çok e, çarpıcı. Birçok şey var. 2000 polis memurunun görevli olduğunu söylüyor ve e, hiç provokasyonlara katılmadıkları ama çok Katılımda her yaştan vatandaşların olduğu öğle sıcağına rağmen tempolu yürüyüşten vazgeçilmediğini babasının elinden tutmuş çocukların da yetişkin kızıyla kol kola yürüyen yaşlıların da mesela 78 yaşında bir ev hanımı olan Perihan Ulaş'ın herkes için yürüyorum, gençler için yürüyorum, adalet yok bu ülkede adalet evet. istiyorum demesi ya da bir Nuray öğretmen soyadını vermek istemeyen o da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını bu sıcakta yürüyen yaşlılara çok saygı duyuyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Adalet talebini yüreklerinde hissettiğini gösteriyor demesi var. Ya da evet. 33 yaşında bir müzisyen mesela Baran Tuncel, adalet talebini yerine getirirken Sivas katliamından söz açıyor 93'te ve bu ülkede hiçbir zaman adalet olmadı ama artık Adalet gelsin istiyoruz. Bu yüzden yürüyoruz demesi gibi ilginç şeyler var yani. Evet. Evet. evet yürüyüş nitelik ve nicelik olarak büyüyerek gidiyor. Evet. işte önümüzdeki dört veya beş gün var. Cumartesi veya pazar günü. Pazar günü. Evet. Pazar günü. Maltepe'de olacaklar. Benim. Yani şu anda gerçekten Selahattin Demirtaş'ın açıklaması da son derece önemliydi. Yani o da yürüyüşün illa Edirne'ye fiziki olarak gelmesinin olmazsa olmaz bir gereklik olmadığını belirtti. Ama bu aynı zamanda tabii şu anda Maltepe'deki pazar gününden sonra bu yürüyüşün devamı, bu adalet talebinin, Türkiye'deki mağdurların adaletten yani yargı sisteminden mağdur olan insanların adalet tarifinden bahsediyoruz aynı zamanda. Tabi bunun da çözülmesi çok kolay değil çünkü sonuçta adaleti çözecek o adaleti uygulayacak olan kişiler şu anda adil olmayan kararların sorumlusuysa nasıl çözeceğiz? Evet ama yani ciddi bir zorlama ve tabandan yükselen bir talebinde e, kolay kolay dikkate alınmaması zor gibi görünüyor. Bakalım yani Öyle görünüyor. merakla e, takip edeceğiz yani. Yani bu konuyu yakından takip eden birkaç e, gazeteci var. İklim Öncel de bunlardan biri ve son derece e, göl gelişmeleri anlık olarak takip edip bildiriyorlar. T24'te de Gonca var. Ve bu şekilde gelişiyor. Asıl önemlisi tabi Ömer, asıl önemlisi bu Türkiye'de Tayip Erdoğan'ın başardığı bir bir bir bir, bir durum, Tayip Erdoğan'ın medyadaki kendi seçmenlerinin bilgilenmesini denetleyecek tekel durumu yaratması, hem yazılı basında en çok. Görsel basında Televizyonda Bu aynı zamanda bizim en büyük sorunumuz Muhalefetin en büyük sorunu Çünkü onun seçmenlerinin Sadece iktidarın Ürettiği bilgiler ve doğrularla Beslendiği bir karar alma sürecindeyiz Değilik Gördüğüm kadarıyla Hissettiğim kadarıyla AKP seçmenlerinin Bir kısmı da Hepsi değil elbette ama önemli bir kısmı veya dikkat edilir, dikkat edilir sayıda olan bir kısmı oran, oran e, bu yürüyüşten etkilenmiş durumda. Destekliyorlar diyemeyeceğim bilmiyorum ama en azından bu yürüyüşün e, onların da vicdanlarının bir yerine dokunduğunu, onları da düşündürdüğünü, onların da... E, bu, bu yürüyüşle ilgili yürüyüşün arkasındaki e, sorunlarla ilgili e, sorunları e, konuları gündeme getirdiğini dolaylı biçimlerini görebiliyorum. E, bu da son derece önemli. Zaten e, ana e, araştırma şirketinin sahibinin hafta sonu yaptığı söyleşi verdiği evet. söyleşide de biraz buna e, değiniyordu. E, kendisi daha yakından bilir e, onlar doğrudan o, o grubun e, nabzını sürekli tutmakla mükellef kişiler AKP'ye yakın bir araştırma şirketi. Bu konuda gerçekten huzursuz olan, rahatsız olan, sorunları olan kişilerin de dikkatini çeken bir eylem olduğunu kendisi de söylüyor. Bu da zaten iktidarın niçin bu kadar rahatsız ve saldırgan Olma ihtiyacında olduğunda gösteriyor. Evet, yani, yani bu Adalet Kalkınma Partisi'ne ve iktidara yakın olan medyanın artık medya olmaktan tamamen çıktı, apaçık görünüyor. Yani bir ne diyeceğiz bunlara? Bir isim bulmamız lazım. Evet. Medya değil de başka bir şey mi? Ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Evet, medyanın tek görevi gerçeği yazma yazmaktır. Yani yazılı basından bahsediyoruz. Burada sıfır yani. Bu arada da şeyi de söylemek lazım. Son durak üzerine bugün yani demin konuştuğumuz konuya ufak bir ayrıntı bilgi kabiliğinden vermek üzere Hürriyette Ahmet Hakan Yürüyüşçüler Maltepe cezaevine gitmeyecek başlığıyla yazısını yazmış. Ve son durak diyor yani Bülent Tezcan ve Engin Altay ile konuşmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yürüyüşü barış içinde ve hiçbir olay çıkmadan tamamlamak Maltepe cezaevinin önüne gitmeyecekler. Son durak Maltepe sahilindeki 3 milyon kişiyi alacak kapasitedeki meydan. 9 Temmuz'da pazar günü saat 17'de Maltepe meydanında büyük bir miting yapacaklar ve o mitingle eyleme son verecekler. Şimdilik böyle görünüyor. Tek endişesi İstanbul'a ulaşıldığında meydana gelebilecek provokasyonlar. Çeşitli önlemler üzerinde duruyorlar demiş. Tek sıra halinde İstanbul'a girmek bile var seçenekler arasında demiş. Hem emniyetten hem de jandarmanın tutumundan da memnunmuşlar. Güvenlik için ellerinden geleni yapıyorlar diye teşekkür ediyorlar. Böyle de bir bilgiyle, ek bilgi var. Evet, evet. Birkaç gün içinde tam kesinleşeceğini tahmin ediyorum. Ee, bu hakikaten... Yani Türkiye'de şunu gösterdi, iktidar e, partisi ve özellikle AKP Genel Başkanı e, gündemi kendisi belirlemediği zaman ve gündemin her an kendisinin belirlenmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğu için de e, şu anda son derece rahatsız. E, galiba bunun karşısında da e, iktidar e, 15 Temmuz demokrasi e, yürüyüşünü bir demokrasi nöbetine Lübet. ve belki Hı. bir hafta sürecek... E, etkinliklere dönüştürme e, projesini görüşüyor anladığım kadarıyla. En azından bir 15 Temmuz gecesi e, adalet yürüyüşünün karşı yürüyüşüne döndürmek e, diye bir projeleri var. Evet yani, yani sempozyumlar, toplantılar, anma programları, klipler, filmler hazırlanıyor demiş. iki de anıt açılacakmış. Külliyen... Bu anıtlar nerede biliyor musun biri külliyenin hemen dışında yapılmaya başlanmış yani Erdoğan'ın başında yani içinde oturduğu külliye işte külliye dedikleri Beştepe'deki sarayda deniyor anıtın ziyaretiyle ilgili planlama da yapılıyormuş İstanbul'da da bir anıt Selçuklu geometrisinden faydalanılmış. Ve incelemelerde de bulunmuş boğaza hakim köprünün hemen Avrupa yakası tarafından gelirken çıkışında yer alacakmış de selvi dikiliyormuş temsilen şehitleri sembolize eden <gülüyor> yürüme yolları olacakmış vesaire ama ne kadar şey yapabilir bilmiyorum yani yani 15 Temmuz'un birinci yılının anılmasından doğal bir şey olamaz evet ama bunun bir adalet yürüyüşüne yanıt olarak tasarlanması hep bu darbe teşebbüsünün iktidar tarafından kendisini meşrulaştırıcı bir operasyona dönüştürdüğü, kullandığı işte o meşhur Allah'ın lütfu, lütfu haline geniştirdiği kanaatini kanıtlıyor maalesef. Yoksa 15 Temmuz darbesinin anılması 250 kişinin, 249 kişinin öldüğü e, ve sonuçlarının maalesef hala bedelinin e, ödendiği bir biraz da iktidar nedeniyle özellikle ödendiği bu e, darbe girişiminin e, alınması elbette gerekir. Buna karşı çıkacak kimse olmaz. Elbette alınmaz. Ama, ama bunun e, bir e, bir e, iktidar gövde gösterisi haline dönüştürülmesi o zaman başka bir yere götürüyor işi. Ve maalesef oraya gidiyor. Evet, lallar okunacak, isteyen gelir görür demiş yani platform kurulacakmış vesaire. Evet. Ee, evet, ama o zamana kadar maalesef gündemi onlar için maalesef diyorum, e, maalesef yani Cumhurbaşkanlığı e, makamı ve sözlüsü için gündemi e, en azından 9 Temmuz'a kadar e, hiçbir şekilde bu adalet yürüyüşünün dışında bir şey olamayacak. Hatta evet. Numan Kurtulmuş da hükümet sözcüsü bizim favori kişili, siyaset kişiliklerimizden biri zamanlama çok manidar demiş. 15 Temmuz'u gölgelemek için başladı bu yürüyüş demiş ki artık buna söyleyecek bir söz bulunamaz herhalde. E o zaman zamanlama esas şeyden dolayı manidar olabilir. İktidar Partisi 15 Temmuz'u Gölgelemek göremek için Enis Berboğlu'nu tutuklatmıştır da başlıyor. Evet aynen öyle benim de aklıma gelmişti o şey evet. ama Numan Kurtulmuş'un açıklamaları genellikle bizim Açık Gazete ekibinde heyecanla karşılanıyor çünkü çok muhayileyi hayal gücünü geliştirici bir tarafı var. Evet evet. Evet. Evet. evet. evet. Yani Biz esas... Diğer konumuz... hmm. İşte, maalesef bir taraftan bu adalet yürüyüşü ve e, baskılar, e, haksız a, e, tutuklamalar devam ederken e, Hrantin'in davası da devam ediyor e, izliyorsunuz biliyorum. Evet. E, ama diğer taraftan son derece kanlı bir mücadele de devam ediyor. Yani bu biraz gündemimizin dışında kaldı ama şu anda her gün her gün ee, güvenlik güçlerinden PKK militanlarından e, insanlar her gün ölüyorlar Türkiye toprakları içinde. Yine dün e, 4 e, militanın öldürüldüğü haberi geldi. Verilen e, silahlı kuvvetlerin verdiği bilgiye göre e, son e, ay içinde veya son ay yanılmıyorsam içinde 55 PKK militanın öldürüldüğünü belirtti ama aynı zamanda güvenlik güçlerinde ciddi kayıplar verdiği bir e, çatışma devam ediyor ve bu çatışma yavaş yavaş yeniden e, sivillerin de öldürüldüğü bir e, çatışmaya dönüşüyor maalesef. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki ilçe başkanının e, üst üste bir, birkaç gün arayla öldürülmesi son derece vahim. Evet Zahmetlenmesi, yani, evet. terin edilmesi gereken son derece vahim bir cinayetlerdir bunlar. Aynen öyle ve genç yani AKP ilçe başkan yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan 4 çocukluymuş evet. öldürüldü. Ayrıca da Van Özal ilçe başkanı Aydın Ahides hem de kaçırılarak önce araca bindirilip kaçırılarak uzun namlulu silahlarla vurulmuş. 14 çocuğu varmış onun da ayrıca çok son derece vahim ve kınanması gereken bu, şey. Bu kişileri bu, kişiler, bu... Adalet Kalkınma Partisi yerel yöneticilerini öldüren ve kaçanların kim olduğunu tam bilmiyoruz ama bunların PKK veyahut bağlı kişiler olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Her durumda kim olurlarsa olsunlar bunlar hakikaten lanetlenmesi gereken eylemler. Türkiye'de eğer böyle bir sarmala yeniden gireceksek zaten girmiş durumdayız aslında. Yani gireceksek diyoruz ama 1990'ların başındaki günlük veya haftalık çatışmada ölüm sayısı ortalamasına yakın bir ortalamadayız son birkaç aydan beri. Artık gazetelerin en arka sayfalarına düşmüş haberler olmasına rağmen bunlar maalesef. Evet. Yani aslında biraz Orwell'in 84 romanındaki gibi bir yerlerde ülkemizin bir yerinde... Açık biçimde gün be gün bir savaş oluyor ve biz bunu uzaktan e, bir bu gazetelerin e, arkasında trafik kazası haberleri kıvamında haberlerle izliyoruz. Evet bu da son derece yürek kanatıcı bir başka durum gerçekten öyle. Bir de ilginç haber var belki onunla tamamlayabiliriz. Ben sana da sormak istiyordum bir cümleyle söyleyebilirsen lütfen. Fransa'da Emmanuel Macron da Cumhurbaşkanı OHAL ilan etmişti onu kaldırıyormuş. OHAL ilanı 2015'te evet. Kasım. 2015 aralığının kasımında ilan edildi yanımda. Evet, evet. Kasım. O zamandan beri devam et uzatılıyordu. Aslında geçen yaz ohal kaldırılacaktı. Kaldırılma kararı hemen hemen alınmıştı ama Nice katliamı olunca bundan vazgeçtiler. şimdi Macron o hali kaldıracağını söylüyor ama bu iyi bir şey. Fakat ohal yasasının verdiği bazı İkna-i imkanların terörle mücadele çerçevesinde ceza kanununa monte edilmesi koşuluyla kaldıracak. Evet. Dolayısıyla bu hem iyi bir şey, o halin kaldırılması hem de aynı zamanda o halin ceza kanununun çerçevesinde sürekli kazanması anlamına da geliyor. O yüzden ciddi bir tartışma var Fransa'da. Türkiye'ye o hal yasasının kaldırılacağı haberi olumlu bir haber olarak yansıdı sadece. Taip Erdoğan'ın vereceği örnek gündemden kalktı diye yazıldı. Aslında tam tersinde söyleyebiliriz. Belki Macron Türkiye'deki terörle mücadele yasasını benimseyerek o hali kaldıracak. Fransızlar yandı diyebiliriz. Evet, bunu yakından takip etmeliyiz. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek, İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.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 Siz de felsefe tarihi içinde adalet kavramının doğuşu ve gelişmesi üzerine biraz konuşalım dediniz. Ve günümüz hmm. literatüründeki adalet kuramları. Bir de ayrıca da yürüme eyleminin düşünce tarihindeki yeri üzerinde de konuşalım demiştiniz. Bu sefer girişi ben yaptım takdimi. Tamam. Adalet yürüyüşü... E iki şeyi bir araya getirdi. İkisinden ayrı ayrı aslında bahsedelim diye düşündüm. Birincisi adalet kavramı, ikincisi yürüme eylemi. Adalet nedir diye sorduğumuz zaman işte sözlükteki karşılığı herkesin hakkını gözetme, hakkaniyetli olma belki en genel haliyle bu. Aynı hava gibi olmadığında değeri daha çok anlaşılan bir şey ve çok hayati bir şey e, adalet. E, çünkü bir yandan da e, toplumsal bir arada olmayı e, sağlayan bir tür e, sosyal tutkal e, diye düşünüyorum. E, sosyal yaşamın olmazsa olmazı. E, 1941 senesinde Sul dergisinde Arjantinli yazar Luis Borges Babilondaki piyango diye bir e, hikaye e, yayınlıyor. Daha sonra Labyrinthler isimli kitabında e, yer alan hikayelerden bir tanesi. E, orada böyle bir distopik e, resim çiziyor bize ve adalet olmadığı zaman e, adaletsiz bir dünyada yaşamanın nasıl bir e, duygu olacağını aslında 3-5 sayfa içinde çok e, etkili bir şekilde Anlatıyor. Bu Babilon e, ülkesinde e, adaleti sağlayan şey, daha doğrusu adaletin yerine geçen şey e, bir tür piyango ve insanların hayatlarına dair en temel e, meseleler bu piyangoyla belirleniyor. E, fakat piyangonun tek böyle bir aklamantrasıların bir tarafı da yok. Ne sebepten, kime e, nasıl bir piyango düştüğü de belli değil insanlar bu. E, yönetim biçimi altında yaşamaya çalışıyorlar. E, ve buna dayanmanın e, tek belki e, temel unsurunun da e, iyi bir şeyler çıkacağı ümidi olduğunu söylüyor bu alegoride. Yani ümit fakirin ekmeği derler işte. Biraz öyle. E, ben bu programda e, üç e, parçada e, toplamak e, istiyorum söyleyeceklerimi bir tanesi e, iki tane aslında e, temel kısladan ise e, var en sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim birincisi adalet kavramı çok yönlü ve çok tarçalı bir kavram ve tek bir cümleyle e, girişte yaptığım gibi e, bir genellemeyle adalet kavramının her e, yönünü her boyutunu açıklayacak bir e, formülasyon mümkün değil ee, biraz felsefe tarihi içinde adalet konusunda kim ne demiş ve adalet kavramı nasıl bir gelişme izlemiş bugünlerde biraz ondan bahsetmek istiyorum bir de adalet duygusu çok temel olarak insanlar dışında bilişsel açıdan gelişkin başka canlı türlerinde de var gibi gözüküyor bu konuda son 10 yılda yapılmış çok ilginç çalışmalar var kısaca daha önceki programların bir tanesine değinmiştik diye hatırlıyorum Evet. Ee, bu e, evrimci bir bakış açısıyla böyle baktığımız zaman ve adalet duygusunun aslında insanlar dışındaki canlılarda da yaygın ve temel olarak var olduğunu gördüğümüz zaman e, bu belki insanların sosyal dünyası için adaletin çok merkezi ve önemli olmasının nedenlerinden biridir diye düşünmekte mümkün biraz da buna değineceğim bir de bu işte bir eylem olarak yürüme e, konusuna da bir parça e, değinelim istiyorum. E, şimdi insanlık tarihinde yani yazılı belgelerin elimize ulaştığı bildiğiniz o açıdan bildiğiniz insanlık tarihine baktığımız zaman adalet kavramının e, iki ana parçası olduğunu görüyoruz. Bir, e, dünyevi adalet. Yani bu dünyada hakkaniyeti sağlamak e, meselesi. İkincisi e, ilahi adalet ya da işte bir ahiret hayatında sağlanacak olan adalet. Bu ikincisi daha sonradan gelen bir ölçüde tek tanrılı en azından bizim coğrafyamızda tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasından sonra gelen bir adalet kavramı. Mesela Antik Yunan'da birazdan ona değineceğim Platon ve Aristo gibi felsefeciler o zamanın çok tanrılı işte kendi inen sistemleri çerçevesinde böyle bir ilahi adaletten ziyade dünyevi adaletin ne şekilde sağlanabileceği konusuyla uğraşıyorlar. Bir şekilde bu ilahi adalet konusu Hristiyanların ortaya çıkmasıyla birlikte güç kazanıyor. Derken İslam'ın ortaya çıkmasında da ve gelişmesinde de önemli bir rol oynuyor. Fakat daha sonra aydınlanmadan itibaren yeniden bu dünyevi adalet meselesinin felsefe literatüründe baskın hale geldiğini ve işte Leiflis'ten Hume'a yani akılcılardan deneycilere oradan Emmanuel Kant'a daha sonra Karl Marx'a kadar pek çok felsefecinin değişik farklı bakış açılarıyla adalet kavramı hakkında bir şeyler söylemeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu ilahi adalet meselesini uzun boylu bugün tartışmak istemiyorum. Fakat şunu en azından söyleyeyim. Bir din felsefesi serisi yaparken orada Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler romanında iki kardeş İvan ve Alyosha arasında geçen bir konuşmadan bahsetmiştim orada Tanrı'nın olmadığı bir dünyada her şey sorusunu tartışıyor eski ve adaletin temel direğinin Tanrı olduğunu Tanrı olmazsa adaletin değerli ekran olacağını bu konuyu en azından ele alıyor Adil bir tanrı e, söz konusuysa peki dünyada adaletsizlik ve kötülüklerin olmasını nasıl açıklayabiliriz? E, bu da din felsefesindeki en önemli problemlerden biri sayılan kötülük probleminin aslında baş tarafı. E, i̇lahi adaleti, dünyevi adaletle birlikte birbirini tamamlayan e, iki kavramın bir parçası olarak görmek ve dünyevi adalete yardımcı olduğunu düşünmek elbette mümkün böyle e, e, bunu iddia eden bunu savunan e, insanlar var e, fakat bunun tersini de düşünmek mümkün yani e, ancak ahirette sağlanacak adalet inancının aslında psikolojik olarak mağdur olmuşlara bu dünyada bu hayatta mağdur olmuşlara bu dünyevi adaletsizliğe katlanmaları ve hakkaniyetsiz güçlülerin ve adaletsiz egemenliklerini sürdürmesini sağlayan e, bir kavram olarak e, görmek de mümkün. Öyle ya da böyle her halükarda adalet dünyevi adalet e, bu dünyada tesis edilebilecek bir şey. E, unutmayalım ki e, ahirette bir adalet olsun ya da olmasın. E, belki var olduğumuz ve olacağımız tek dünya buysa e, adaletsizliğe, bu dünyada adaletsizliğe kaplanmamak, tam ne direnmek e, lazım. Adaletin bu dünyada e, tesis edilebileceğinin önemli olduğunu unutmamak lazım. Bir evet, önce ben... önce en son söylemek istediğimi şimdiden e, söylemiş olayım ve biraz şimdi izninizle felsefe tarihine e, bakayım. ya yani Ben bir tek ufak parantez açayım. E, izninizle şey e, yani ahiretteki adalet olsun olmasın burada e, bir ahirette olması bir burası için olmamasını gerektirecek bir sebep olarak elbette düşünülemez yani. Evet çok doğru yani ilahi adaletle dünyevi adalet bu anlamda birbirlerini tamamlayan ve birbirlerine yardımcı olan kavramlar gibi de düşünülebilir ama ilahi adalet e, düşüncesinin dünyevi adaletsizliğe aslında vesile olan ya da onu fasilite eden bir e, tarafı da varmış evet. e, gibi düşünmek de mümkün. Bu da eleştirel bir e, şekilde yaklaşırsak. Her halükarda e, ilahi adalet e, ilahi idare kuramı diye geçiyor. İlahi adalet e, konusunda e, kutsal kitapların ne söylediğini inceleyen araştıran e, kuramlar. Buna karşı dünyevi adalet konusunda bir şeyler söylemek e, söyleyen felsefeciler bunu genel e, bir başlıkta doğal yasa kuramı e, diye e, nit ediyorlar. Ve e, bugün varılan noktada 20. 25. yüzyılda geliştirilen bu uzun düşünce muhakeme e, patikasının son geldiği noktada genel olarak bir tür toplumsal anlaşma hakkaniyeti sağlayan bir tür insanlar arasında bir kontrakt e, fikrinin e, baskın olduğunu görüyoruz. E, açık kadyoda uzun boylu e, konuşulmuş ve okunmuştu ta 500 yıl öncesinden. Magna Karta'da aslında bir tür toplumsal anlaşma e, belgesidir. Evet. Herhalde böyle düşünmek mümkün ve Sek adaletle çok e, yakın bir e, ilişkisi olduğu bu anlamda açık. 800 e, yıl hatta. 1215. E, Evet. Ee, ben ne dedim? 500 yıl 500, dedim daha evet. da, da farklı evet. değil mi? Evet, evet. Ee, 800. yıl dönümü vesilesiyle tamamını okumuştuk. Evet. Zaman ne kadar çabuk geçiyor? <gülüyor> 800 yıl olmuş. Tamam. Ee, şimdi felsefe tarihinde, batı felsefe tarihinde en azından e, genellikle hemen her şeyin e, Platon'la ve onun öğrencisi de olmuş. Aristoteles'le başladı düşünülür. Ee, en azından yazılı belgeler e, bize e, böyle söylüyor. Daha önceki felsefecilerden e, elimizde çok fazla yazılı bir e, materyal yok. Plodon e, devlet isimli kitabında e, Aristoteles ise e, Nikomekyen ahlakı isimli Kitabında adalet konusunu uzun boylu tartışıyorlar e, Platon'un devlet kitabında her zaman olduğu gibi e, bir diyalog sürüyor burada e, Platon'un kendi görüşünü hocası olan Sokrates savunuyor Sokrates'in karşısında bir tür şeytanın avukatlığını yapan e, felsefeci ise Trasimachus isimli bir felsefeci Şeyh Simakus diyor ki, adalet güçlü olanın istediğinin gerçekleşmesidir. E, dolayısıyla e, hakkaniyetli olan da aslında e, kim gücü elinde tutuyorsa, o ne diyorsa onun olmasıdır. E, Sokrates de buna karşı çıkıyor ve aslında her zaman olduğu gibi e, ikna edici argümanların Sokrates'in ağzından ...geldiğini ve sonuçta adaletin güçlü olanın istediğinin olmadığı, öyle olamayacağı tezi tesis edilmiş oluyor. Sokrates'in anlattığı ya da Sokrates'in ağzından Platon'un anlattığı, yani M.Ö. 500. yıldan bahsediyoruz, neredeyse 2500 yıl kadar önce... Evet. Çok genel bir kavram. Antik Yunan'da şehir devletleri içinde refah ve uyumdan bahsediyor. İşlevsel bir şeyden bahsediyor. Büyük ölçüde Platon. Öğrencisi olan Aristoteles ise daha deneyici bir kişiliği ve daha bilime yakın meraklı bir zihni olan bir insan olduğu için Genel bir tartışmanın ötesinde bir takım saha çalışmaları da yapıyor kendi kendine. Yani mesela biyoloji konusunda da sınıflandırma işte canlıları bitkileri sınıflandırma konusunda nasıl sahaya inip çalışmışsa Aristoteles o dönem var olan 159 Yunan antik Yunan şehir devletinin anayasasını tek tek inceliyor ve bunların arasında. Adalete dair bir takım e, özler çıkartmaya çalışıyor ve diyor ki evet e, Platon'un anlattığı gibi bir genel adalet e, kavramından bahsetmek mümkün fakat bunun bir takım alt kategorileri bir takım özel e, adalet kategorileri de var bunlardan da bahsetmemiz lazım. Yani cezalandırmacı adalet işte bunun gibi bir şey mesela. Size birisi bir kötülük yaptı, bir zarar geldi. Bunun karşılığı ne olmalı? Ee, bu aslında, bunu parantez içinde söyleyeyim, ee, felsefi olarak e, bence çok zor bir soru. Çünkü ayrı kategoriler arasında bir ilişki kurmayı gerektiriyor. Yani e, birisi size işte arabasıyla çarptı, bacağınız sakat kaldı. Bunun e, tam karşılığı olan şey, işte para cinsinden ya da özgürlüğün elinden alındığı hapishane günleri cinsinden e, ne şekilde ölçülebilir? Bunu hangi skalayla yapmamız lazım? E, üç günlük hapis mi, üç günlük hapis mi, hayat boyu hapis mi olmalı? E, bunlar genel bir toplumsal kabul gören bir anlayış etrafında bugün söylüyoruz. E, yapılandırılmış durumlar. fakat aslında e, felsefi olarak burada zor bir problem e, olduğunu bence teslim etmek lazım e, galiba tam da o yüzden e, bu eski ahitte de yer alan bugün kabul edilemez e, bulduğumuz gerçekten de kabul edilemez olan intikamcı adalet yani göze göz dişe diş e, şeklinde e, ortaya çıkan e, adalet e, hissinin Niye öncelik kazandığı, insanlık tarihinde insanların hakkında niye ilk bunun geldiği adaletin sağlanması için aslında bana anlaşılır e, gözüküyor. E, bu cezalandırmacı adaletin yanı sıra Aristo'nun bahsettiği bir başka adalet alt kategorisi paylaşımcı adalet ya da distribütif e, ya da dağıtımcı adalet. E, bu Aristo'dan bugüne kadar... Şimdi çok konuşulmuş ve 21. yüzyıl adalet kuramlarının da temel direği olan e, kavramlardan bir tanesi paylaşımcı adalet e, konusu ve bu konuda pek çok e, felsefeci değişik şeyler yazmış e, mesela e, deneyicilerden 18. yüzyıl e, felsefe okulundan David Hume diyor ki eğer kaynaklar o kadar e, çok olsaydı ki ee, kimsenin bir başkasının elinden bir şey almadan bütün istediklerine sahip olması mümkün olsaydı o zaman belki adalet e, kavramına ya da adaleti sağlamak için kurallara gereksinimiz olmazdı. Ee, yani bir paylaşım zorluğu olmasaydı belki adalet için kurallara bile gerek kalmayacaktı. Ee, adaleti belirtmek zorlayan toplumsal hayatının merkezini oturtan şeylerden bir tanesi kaynakların kısıtlı olması Hün'ün e, argümanı, akıl etmesi böyle e, Hün'den sonra gelen bir yıl sonra e, gelen Immanuel Kant e, da adalet konusunda saf akıldan kaynaklanan evrensel kurallara bakmamız gerektiğini söylüyor ve e, çok kabaca her bireyin özgürlüğünün sınırları başka bütün bireylerin özgürlükleriyle uyumlu olduğu ölçüde e, belirlenebilir gibi bir şey söylüyor. Bu da aslında işte bu 20. 20. yüzyılda özellikle e, şimdi artık hayatta olmayan e, Harvard Üniversitesi profesörlerinden John Rawls'un e, öne sürdüğü liberal bir e, adalet anlayışının e, nüvesi denilebilir. Evet. Bir başka felsefeciden daha bahsedeyim. O da aslında e, daha çok matematikçiliği ve metafizikçiliğiyle bilinen e, Leibniz, e, akılcı felsefeciler arasında, bundan bir yüzyıl kadar önce yaşamış olan felsefeciler arasında, e, felsefeyi girişini aslında hukuk felsefesiyle yapmış ve genç zamanlarında adalet kavramı üstünde de yazmış. E, Platonun e, bu devlet kitabında bahsettiği Trasimakus'un savunduğu adalet güçlü olanın isteğinin olmasıdır. belki en etkin ve en kısa e, cevabı veriyor. Diyor ki adalet güçlü olanın isteğinin olması olamaz çünkü öyle olsaydı en güçlüler hiçbir zaman adaletsiz davranıyor diyemezdik. Hı. Halbuki biliyoruz ki güçlerin adaletsiz davrandığı oluyor hatta genellikle böyle oluyor. Dolayısıyla bir e, bu Latince'de redaktör ad absurdum denen saçma bir sonuca ulaşıp dolayısıyla ön kabullerden birinin değişmesi gerektiği e, muhakemesiyle e, adalet güçlü olanın isteğinin olmasıdır e, tezinin kabul edilemeyeceğini e, ortaya koyuyor. Belki bir de en son e, çok kısaca Marx'tan bahsetmek isterim. Çünkü sonuç itibariyle e, Sınıflar bazında bir e, analizi e, son derece çığır açıcı bir şekilde yapmış olan bir felsefeci. E, ilginç bir şekilde Marx'ın ana meselesinin adalet olduğu düşünülebilir bir taraftan. Öte yandan Marx yazılarında hemen hiçbir zaman kapitalizm adaletsiz bir sistemdir demiyor. Kapitalizmin adaletli bir sistem olduğunu düşündüğünden böyle demiyor diyemeyiz çünkü kapitalizm dendiği zaman işte sömürden hırsızlığa kadar pek çok adaletsizliğin belgelenmesi Marx'ın kendine iş edindiği görüş bu da felsefe literatürü içinde çok tartışma yaratan bir konu. Niye kapitalizm adaletsiz bir sistem değil demiyor açık, açık bir şekilde Marx diye? Belki. Adalet tartışmaları bir ahlak tartışması içinde, ahlak ve erdem e, kavramsal çerçevesi içinde genellikle ele alındığından ve Marx böyle bir çerçeve içinde yer, yer almak istemediğinden bunu söylemiyor olabilir. Ve Ütopyacı Sosyalistler ile arasına bir mesafe koymak isteyebilir diye düşünüyorum. Ben naçizane bunu da böyle bir not olarak en azından söylemiş olayım. Şimdi Telsefe tarihinden sonra bir bu Evrimci bakış açısı konusuna e, Geleyim kısaca e, Adaletsizlik Yani eşitler Arasında kaynaklardan eşit olmayan Şekilde pay alma Mesela bu e, Aristo'nun bahsettiği paylaşımcı adalet e, Konusundan bahsedelim Bu adaletsizliğe karşı Bir e, tekkinin Çok temel bir şekilde pek çok canlıda Olduğu düşünülüyor ee, bu konuda e, primatolog Franz Deval'ın e, yaptığı ve çok ses getiren e, son 10 seneler içinde çok kez çizilen kapıçın maymunlarıyla yapılmış bir çalışma var. Ben bunu Twitter sayfasından da paylaştım. Şimdi birisi Türkçe altyazı da eklemiş. Oradan seyredilebilir. Ee, Programda da konuşmuştuk. Iki, kapı iki kapıçın maymununa önce e, işlerine yaramayacak bir e, markayı ya da işte bir taş parçasını yaptıkları bir ödev karşılığında almaları daha sonra bunu hoşlarına gidecek bir şeyle değiş tokuş edebilecekleri öğretiliyor. Yani bir anlamda insanlardaki para tavramının bir muadilini e, öğretmeye çalışıyorlar. Daha sonra aynı işi yapıp aynı parayı ya da aynı markayı alan kapıçın maydunları Bakıcıya bu markalarını uzattığı zaman kafeslerden diindeki kapuçin maymunla bir parça salatalık örüyne ise bir üzüm geliyor. Şimdi tek bir kapuçin maymunu olduğu zaman ve yalnızca bir salatalık parçası kendisine verildiği zaman buradan bir şikayet olmuyor maymun çünkü aslında salatalık sevdikleri bir şey. Ama üzüm çok daha sevdikleri ve çok daha rağbetli olan içindeki şeker içeriği dolayısıyla olsa gerek. Ee, i̇kinci maymun, birinci maymun bir salatalık parçası aldıktan sonra ikincisi bir üzüm e, alırsa e, birincisi buna çok kızıyor. Hatta e, bir maymuna bir üzüm verildikten sonra üzüm bekleyen maymun'a bir e, salatalık uzatıldığı zaman e, kızgınlığını çok teatral bir şekilde İfade ediyor. Kafesin. E, kafesi tutup sarsıyor. E, filan, e, çok çarpıcı bir orada aslında demonstrasyon var. Bakmakta fayda olur. E, ben bir on sene kadar önce e, hayvanlarda bilinçim konulu bir ders verirken öğrencilerimi toplayıp bu Emory Üniversitesi'ndeki Yörkes e, primat merkezine Ziyarete gitmiştik. Franz Eval bizi orada ağırlamıştı. Orada söylediği bir şey de hatırlıyorum. Bir şentanze kolonisini geziyorduk. Ee, şentanzeler kendi aralarında bir e, hiyerarşik sosyal yapı içinde yaşıyorlar. Ve primatologlar o yapıyı bozacak bir şey e, bir müdahalede bulunmadan yalnızca gözlemliyorlar onları uzaktan. O koloninin e, başı olan yani iktidarı ele geçirmiş olan genç ve çok güçlü e, büyük e, boy bir e, şempanze vardı. Franz demişti ki bak bu genç şempanze şimdi her istediğini elde ediyor ama bunun iktidarı uzun sürmeyecek. O bilmiyor ama ben biliyorum çünkü paylaşımcı adalet olmadığında hiçbir zaman uzun süreli egemenlik sağlanamaz. Ee, yarın birazcık e, güçten düştü ya da kendisinden biraz daha güçlü bir şempanzı ortaya çıktığı anda e, bunun işi bitik ve kendisini e, iyi bir yaşlılığında beklemediğini maalesef söylemek zorundayım demişti. E, bunu da hala hatırlıyorum aslında e, insanlar e, dünyası içinde buradan çıkaracağımız bir takım e, dersler varsa bunu da dinleyenlere bırakayım. Ee, tekstremiz kalmadı en son olarak da yürümek eylemine kısaca değinim bu aslında bir kitaba e, işaret etmek istiyorum Fransız felsefeci Roger Paul Duran'ın e, felsefeciler nasıl galiba başlığı böyle bir kitabı var ve felsefe tarihinde yürümenin düşünce ile olan e, ilgisini e, ilginç ve hoş bir şekilde anlatıyor Bizim Açık Bilinç Programı'nın Twitter hesabının e, resmi de Vatikan'da bir duvarda e, olan Rafael'in e, Atina Felsefe Okulu resmi. Orada da Platon ve Aristo'yu yürürken, bir konuyu tartışarak yürürken evet. görüyoruz. E, bir şekilde yürümek insan faaliyetlere e, katkı yapan bir şey anlaşılan. Fakat bunun ötesinde e, bu... Türkiye'de olmakta olan ve pazar günü e, mitinle sonlanacak olan yürüyüşün e, zihinsel faaliyetleri arttırmasının ötesinde Bence asıl e, önemli e, katkısını bir şey yapabiliriz muhalif insanlarda ve adaletsizlikten mağdur olduğunu düşünen insanlar da bir şey yapabiliriz duygusunun canlanması e, oldu bana öyle geliyor. Bütün bu konuları referandum sürecindeki pek çok e, programda tartışmaya çalışmıştık. Bunun içinde e, işte devrilme anı e, gibi konuları da vardı. Sivil itaçsizlik üzerine de e, 6-7 hafta önce bir program yapmıştık. Gandhi'nin tuz yürüyüşünden bahsetmiştik. Evet. <gülüyor> bu Bugünkü adalet yürüyüşünü öngörerek bunları yaptım diyemeyeceğim. Öyle bir e, öngörüm yoktu doğrusu ama... E, Adalet yürüyüşünün e, Türkiye'de e, ilginç bir yere doğru evrildiğini e, görmemek mümkün değil. Evet bir moment yakalandı kanaatindeyim ben de ve bakalım nasıl olacağını heyecanla takip etmeye çalışıyoruz. Ben de ufak bir şey ekliyorum izninizle yani Amy Goodman'ın Democracy Now! radyosunun e, işte çok efsanevi radyocu diyebilirim aynı zamanda video da yapıyor tabi. Amy Goodman 20. yılı demokrasinin kurulmasının 20. yılı yayın yılından sonra yazdığı bir kitaptaki bestseller oldu. O da çok satılan kitaplar listesine girdi. Orada umudun dışarıdan gelen bir şey olmadığını sadece ve sadece tabandan yükselen kitle hareketleriyle işte bu tarz yürüyüşlerle ve benzeri şeylerle olduğunu gösteren çok sayıda örnek veren çok ilginç bir kitap yazmış. Daha tam bitiremedim ama esas itibariyle bu bugünlerde elim, elimden düşmeyen kitaplardan bir tanesi. Bütün tarihteki şeyleri gösteriyor kitle hareketlerinin büyük yürüyüşlerin ancak bu şekilde umut gelebileceği birisinin bir kurtarıcıdan umut bekleneceği gökten bir umut geleceği gibi değil ancak kendimiz yaratabileceğini söyleyen ve bütün bunların da 20 yıl boyunca nasıl izlediklerini bu toplumsal hareketleri taban hareketlerini anlatan ilginç bir kitap var benim de aklımda bu vardı yani. evet bu taban hareketlerine dair Gandhi'ye aslında yanlış olarak atfedilen bir söz var e, sosyal medyada da çok bu aralar yol e, yer alıyor Önce yokmuşsunuz gibi davranırlar, sonra alay ederler, sonra sizinle savaşmaya başlarlar ve en sonunda siz kazanırsınız. Evet. bunu aslında 1918'de Amerikalı bir e, sendika lideri Nicholas Klein bu şekilde söylemiş, Gandhi'yi, değil ama Gandhi'nin de buna benzer e, ya da bunu ima eden söylediği şeyler var. Biraz bu şekilde bir evrelerden geçiyor gibi de gözüküyor bana doğrusu adalet yürüyüşü. Yani basında, medyada önce bir yokmuş gibi davranmanın ardından işte alay etme ve mücadele etme evresi sanki baş gösterdi. Sonunda ne olacağını kestirmek güç fakat ilginç bir dönemden geçtiğimiz, önemli bir dönemden, tarihi bir dönemden geçtiğimiz. Şüphesiz. Hatır, ben bu programı bitirirken daha önceki sivil itaatsizlik programında da bahsettiğim e, Nuriye Gülmen ve e, Semih Özakça'dan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Çünkü açlık grevlerinin en son ve en kritik günlerine girmiş gibi gözüküyorlar. Çok fazla vakit yok. Bir imza kampanyası var. E, i̇şlerine irade edilsinler. Açlık revizyonlar derdilsin e, talebini desteklemek isteyenler Nuriye Semih Yaşasın at e, gmail e, adresine e, isimlerini göndererek e, katılabilirler. Türkiye tarihi zaten adaletsizliklerle dolu. Yani ben hatırlıyorum 1980 darbesinden sonra Erdal Eren diye genç bir çocuğu e, 17 yaşında olduğu halde yaşını büyüterek idam ettiler. Bir kara olarak kaldı bu bu e, Gülmen ve Özakçı'nın taleplerine cevap vermeyerek onların ölmesine göz yummakta daha sonra ne yapsak temizlenemeyecektir. Kara olabilir. Keşke bu programı dinleyen iktidara yakın birileri olsa da buradan bu çağrımızı duysalar diyorum. Ve şu sözlerle bitireyim. Adalet adalet Hepimize lazım. Bugün güce sahip olan ve güçlü oldukları için adaleti bu Platon'un devlet kitabında tartışıldığı gibi kendi isteklerinin yerine getirilmesiymiş gibi gören ve ötesini önemsemeyen egemenlere de lazım aslında. Belki bugün bunun farkında değiller ama yarın varacaklar. Bu çok bariz gerçeği bir kez daha hatırlatmak da bu açık bilinç programının görevi olsun Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Bu hafta yapmayı düşündüğüm evrim e, programı ve Aziz Sancar'ın söyledikleriyle ilgili programı haftaya erteledik. E, bir aksilik olmazsa haftaya o konuda konuşmak üzere. hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Bu şekilde de bitiriyoruz açık gazeteyi, bir müzik çalmayalım, daha sonraki program içinde çalma imkanı olabilir bir yol şarkısı. Bugün bitiriyoruz, bendeniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. ve Emre Gümşer de bize destek vermekteydi, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz, hepinize günaydın. Günaydın. İzlediğiniz